Deniz kıyısında bir martıyla konuşurken görüyormuş dostlarım beni sürekli. Bir kaptanım çünkü, kağıt kemilerden emekli. Gülemedim ki hiç, hasta yatağının başucunda. Haberi bu yüzden yoktur annemin sol yanağımdaki gamzeden. Komodinin üstündeki ilaçların sayıları arttıkça... Kutularımdan yaptığım gökdelenin uzamasına sevinirdim. Ve bilmezdim annemin yaşantısındaki renkliliğin, Yalnızca raflara dizili kavanozların içindeki reçeller olduğunu. Bilerek mi yanına almadın giderken, Başının yastıkta bıraktığı çukuru? Güveniyordum oysa ben sevgimize, Vapur isyelesi ya da tren istasyonundaki saatin doğruluğu kadar.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 Tam o saatlerde sokaktan geçen yazlık sinemadaki biletçi kızı. Annesinin dizlerinin dibinden hiç ayrılmayan ustu bir çocuk gibidir limandaki deniz. Ama sokağa çıkıp dalga olmak geçer yüreğinde. Hiçbir bardakta dudak payı bırakmadınız bana. Bir kaşık sesini bile çok gördünüz şekersiz içerek çaylarımızı. İki çocuk rahatlıkla oturduğumuz kapının eşiğinde kendi başıma zor suyuyorum bugün. Büyüdükçe insan yalnız mı kalıyor ne? Kabuğunu koparmadan ne bir elmayı soyabildim, ne de iyileştirebildim bir yaramı. Ama karşıma çıkınca kızmadım hiç elma kurduna. Bendim çünkü bıçağı saplayan onun yurduna. Büyüklerle ben yapamıyorum. Çocuklar da almıyor beni oyunlarına. Devlet dairesinde yangından kurtarılmayacak sıkışmış bir çekmece gibi Açılamıyorum sana. Kardeşiyle sokaklarda hep bir örnek giydirilen. Sen nasıl sevmesine eşitliği? Yürürken düşen çoraplarını aynı hizaya getirmek için annen değil miydi önünde diz çöken? Yol kenarlarındaki yağmur mazgallarını kumbara sanıp harçlığıma atardım. Bu yüzden en çok denizden alacaklıyım. Denizden alacaklıyım.